ee, dünden bugüne e, Türkiye'deki hayvancılık, hayvancılığın sorunları ve de onunla bitişik tabii et, et fiyatları ve önümüzde Kurban Bayramı olması nedeniyle de kurbanlıklarla ilgili de çok değerli bir konuğumla söyleşeceğiz efendim Evet, bu konunun uzmanı İstanbul Veteriner Ekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Aslan konuğum Sayın Aslan, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, sevgili Aslan, e, çok teşekkür ederim. E, konuğum oldunuz, bizleri kırmadınız. Ben teşekkür ederim. E, dinleyenler sizi bir tanısın isterim efendim. Kimdir? Evet. E, Murat Hocamız, buyurun. E, bütün eczacı dostlara, bizi dinleyen herkese merhabalar. E, ben İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde fizyoloji ana bilim dalında öğretim üyesiyim. E, uzun zamandır da İstanbul Veteriner Hekimler Odası'nda, yönetim kurullarında, çeşitli kurullarda görev aldım. 2006-2008 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Ee, yine bu Eylül'den itibaren yeniden bir seçimde yönetim kurulu başkanlığını aldım. Şu an arkadaşlarımızla beraber ve sağlık meslek odalarıyla beraber çeşitli konularda birlikte çalışıyoruz. Evet. Efendim sizin şahsınızla yeni yönetimi bizler de kutluyoruz. Ve başarılı çalışmalarınızın devam etmesini diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. E, sevgili hocam e, hayvancılığın işte neresinden başlayacağız? Her yeri sorun ama isterseniz genel itibariyle Türkiye'deki hayvancılık neredeydi? Hmm. Nerelere doğru gidiyor? Bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Ondan sonra yavaş yavaş sorunlar ve diğer eklemeleri hep beraber yaparız. Evet şimdi ben e, aslında tam sonundan başlamış olacağım ama şöyle bir cümle kurarsak Lütfen, eğer e, içinde efendim. olduğumuz durumu görmüş olabiliriz. Hemen hemen bütün hayvansal ürünlerle ilgili ithalatçı duruma düşmüş durumda şu an Türkiye. Et ürünleri, canlı hayvan ve süt ürünleriyle ilgili. Lafınızı keseceğim. Niye böyle soruya girdim? Çünkü bir zamanlar çok ağzımızda pelesenk olmuştu. İşte Türkiye'miz e, gıda ve e, hayvancılık ürünlerinde kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biri derdik hep. Evet. Ama son yıllarda baktığımızda hep sorunlar içindeyiz. Niye, niye bu hale geldik evet. diye böyle gireyim demiştim. Ee, Buyurun efendim. Aslında evet 80 yıllara kadar bu söylem doğru olabilir. Hala, e, bana göre hala potansiyel olarak bu e, devam edebilir. Belki yüzyıllarca daha devam ettirilebilir e, bu e, potansiyel ama tabi bunların doğru kullanılması, doğru politikalarla yönlendirilmesi e, şartıyla ancak bu mümkün olabilir. Evet. Şimdi özellikle 1970'li yıllardan başlayarak ve 1980'li yıllardan itibaren de hızlanarak bir politikasızlık var hayvancılığımızda. Hı -hı. Desteklemeler başta olmak üzere e, te, veteriner teşkilatı yani direkt olarak bu işle ilgili olan veteriner teşkilatı da evet. içinde olmak üzere e, tümden bir reorganizasyon adı altında yeni bir yapılanmaya gitti. Evet. Bu yapılanmadan itibaren e, maalesef sürdürülebilir politikalar üretilmedi. Teşvik e, teşvikler tamamen Hayvan sayısına göre örneğin verildi. Halbuki dünyada böyle değil, gelişmiş ülkelerde böyle değil. Üretime yönelik verilir. Yani ne e, somut olarak söyleyecek Burayı olursak... Burayı isterseniz biraz açalım. Burada nasıl veriliyor sevgili hocam? Bunu açarsak dinleyenlerin de... E, e, mesela hayvan başına bir ücret ödeniyor. Öyle mi? De evet. Da? Veya işte, bitkisel e, tarımı düşünürsek... Kaç metrekarelik e, yerin varsa ona göre evet, falan mı değerlendiriliyor? dekar evet. başına bir ücret veriliyor. Evet. Dolayısıyla üretici... O parayı zaten garanti görüyor. Evet. Yani bir artı evet. değer getirmiyor. Bunun için bir uğraş vermek zorunda hissetmiyor belki kendini. Ee, dünyanın gelişmiş, bu konuda gelişmiş ülkelerinde, hayvancılıkta gelişmiş ülkelerinde mutlaka üretime yönelik teşvik ver verilir. Ve ürettiği oranda Üretici daha da güçlenir, daha çok kazanır, artı değeri daha fazladır, daha çok istihdam sağlar. Ne kadar? Onlar güzel. hepsi birbirini destekleyen e, konular alanlar. Peki buradan çıkmadan şu soruyu yönelteyim. Ola ki bu teşvikleri. Ee, hayvancılığı daha da kalkındırmak adına değil de oradan alınacak e, meblağı bir başka alanda değerlendirme gibi bir suistimal var mı alanınızda? Evet maalesef bununla ilgili söylemler çok fazla zaman zaman bizim de kulağımıza geliyor. Özellikle turizm sektöründe ve tekstil sektöründe sıkça Tarım ve hayvancılıkla alınmış teşviklerin kullanıldığı yerden alınan kaynak bir başka sektörde evet, değerlendirildi. E, yapıldığı ile ilgili bilgiler maalesef var. Peki efendim o zaman sorunlar 80'lerden itibaren baş göstermeye başladı dediniz. Ben hemen aklıma 14 Ocak kararları ile beraber Türkiye'mizde uygulanan bir IMF hı hı. politikaları. Evet. ilaçta bu, sağlıkta bu, ülkenin her alanında bu politikaların izlerini görüyoruz. Bu politikalar sizin alanınızda da başladı mı o tarihten itibaren de gelinen sonucun faturası bu mudur? Evet, Ülkemizde. Bu, bu, bu politikalar zaten bütüncül bir politika. Bütün hı -hı, sektörleri hı. içine alan, evet. kademe kademe ilerleyen politikalar e, bizim alanımızda bizim e, çalışma alanımızda birebir etkilemiştir. Bu sektörlerin hepsini etkilemiştir. E, bir örnek verecek olursak özelleştirmeler yapıldı. Bir anda Türkiye'nin elindeki süt kurumu. Türkiye süt balık sürü, kurumu Et, balık, evet, değil et mi? balık kurumu özellikle çok önemliydi. Hele günümüzde bunun önemini çok daha iyi anlıyoruz. Ee, yine buradan ben örnekler vererek bu konunun önemini gündeme getirmek istiyorum. Et balık kurumu bugün kendi asli görevini yapıyor olsaydı bir e, balans ayarı yapabilirdi et fiyatlarıyla ilgili. Piyasada bir denge Tabii. değil mi? Evet. Üretim fazlası olduğu zaman buradan e, toplayacağı hayvanları karkas haline getirip e, stoklayabilirdi, dondurabilirdi böyle sıkıntılı durumlarda bunları e, arz ederek e, fiyatları dengede tutabilirdi işte bütün bu politikalar aslında e, bir arada yürütülüyor bütün özelleştirilmeden özelleştirmeler düşünmeden yapıldı bugün o kurumlarımızı biz arıyoruz neyse ki et balık ya, kurumunda yanlıştan dönüldü, dönüldü mü? belli oranda e, özelleştirmeden vazgeçildi yani %50 civarında bir özelleştirme söz konusu ama şu an tamamıyla ticari olarak bakılıyor bana göre. Ee, yine et balık kurumu da öyle bakıyor. Yine somut bir örnek verecek olursak bugün ithal edilen etler 8 liraya 8,5 liraya mal oluyor. 12 liraya satılıyor. Burada oldukça yüksek bir kar marjı var. Eğer evet amaç, nereden baksanız %50'ye evet, evet Amaç eğer fiyatları düşürmekse burada karı ikinci e, planda tutup e, biraz daha düşük bir kar marjıyla piyasaya sürülebilir. Şimdi hayvancılık politikalarına birazcık geri dönecek olursak, Lütfen. ben bazı rakamlarla evet. bunları açmak istiyorum. Sevinirim. 70'ten başlayarak 80 milyon olan hayvan sayımız totalde büyük baş küçük baş evet. olarak bunu sınıflamıyorum. 80 milyon olan hayvan sayımız bugün yarı yarıya düşmüş, 40 milyon altına düşmüş. Öyle mi? Evet. evet. Tabii bu arada nüfusumuz da inanmaz bir oranda artmış. Yani hızlı ilk, bir şekilde. İşlerde ne kadardı bilmiyorum ama evet. yani şöyle azından. bir e, oranlama yaptık. İki tarafta ters. O dönemde bir kişiye iki hayvan düştüğü halde e, günümüzde e, iki kişiye bir hayvan düşüyor. Ya tam tersi. Evet tersi bir oran var. Bu makasın açılmasıyla ilgili uzun vadeli pro, e, projeleri yapılamamış, bu öngörülememiş. Dolayısıyla etin bugün bu noktaya gelmesi, fiyatların bu noktaya gelmesi, tabii hayvancılığın bu noktaya gelmesi kaçılmaz olmuş. Desteklemeler yanlış yapılmış. Üreticilerin örgütlülüğü maalesef e, doğru yapılamamış. Evet. Üretimle pazarlama arasındaki a, o fiyat dengeleri örgütlü eller tarafından yapılamadığı için... Kooperatifler ve benzeri Örgütlenmeler tarafından yapılamadığı evet, için Serbest piyasanın şeyine terk evet, edilmiş acımasızlığına, Ter acımasızlığına Terk edilmiş, edilmiş. Tabi üreticiler bundan kazançlı hiçbir zaman Çıkamamışlar tarihte Böyledir günümüzde böyle evet, maalesef. Burada maalesef ticaret yapanlar Bu dengeleri ellerinde tutanlar ee, Oldukça büyük karlar Elde etmişler ve hala elde ediyorlar Evet efendim peki bizim şu andaki yıllık et tüketimimiz ne kadardır sevgili hocam yani, Yaklaşık olarak... yani işte AB ülkeleriyle Hı. eğer bir kıyaslama mümkünse evet. şimdi hükümetin elinde ya da resmi otoritelerin elinde diyelim belli rakamlar var TÜİK verileri Türkiye İstatistik Kurumu verileri 455 ton civarında bir et tüketimi olduğu ya da üretimi olduğu düşünülüyor ee, ama diğer taraftan yaklaşık bir o kadar da kaçak kesin ve e, yurda kaçak girişle ilgili karkas olarak giren e, bir üretim ve tüketim daha var. Yani ortalama 1 milyon ton et ülkede tüketiliyor. Bunu kişi başına düşündüğümüzde sadece kırmızı et olarak 5-6 kilogram civarında olduğu söyleniyor yıllık tüketim. Beyaz et, kırmızı et, balık ve diğer etler dahil olmak üzere diğer kanatlı etler dahil olmak üzere kişi başına yıllık tüketimin 20-22 kilogram olduğunu düşünülüyor. Bu Avrupa'da 80-90 kilogram. Amerika'da 90 ile 105 kilogram arasında değişiyor. Yani oldukça az çok bir tüketim var. Değil mi? Evet. Kaçak giriş çok fazla. Kaçak tüketim söz konusu ve 2007'den başlayarak da 8 kilogramdan bugün 5,5 buçuk kilograma kadar kişi başına tüketilen kırmızı et miktarı düşmüş durumda. Peki efendim fiyatları yani fiyatları söylediğiniz tabi yani işte 8'den mal oluyor ve 12'ye burada piyasaya sürülüyor dediniz. Evet. Bir de tabi şeyi de değerlendirmek lazım. Bu gelen etler ne şekilde geliyor? yani piyasada da çok ciddi söylemler var. İşte e, kontamine olmuş etler de kullanılabilir falan diye. Bunun evet. gerçeklik payı var mıdır? Siz bu işleri bilen insansınız. Yani ithalat e, nasıl burada oluşuyor ve gerçekten halk sağlığı noktasında bir şey var mı? Sıkıntı var mı? Evet. Bu esasen e, asıl sıkıntı burada. Öyle mi? Bir altyapı oluşmadan, bir ön hazırlık yapılmadan bu işe girildi. Hatta önceleri ee, Tarım Bakanlığı'nın kendi e, ifadeleri vardı. Kesinlikle karkas ithalatı yapılmayacak. canlı hayvan ithalatı yapılacak. Ama daha aradan iki ay geçmeden e, bu ithalat yapılmaya başlandı. Ondan sonra canlı hayvan ithalatı. Ondan sonra şimdi süt ithalatı süt ürünleri ithalatı için kararlar aldılar. E, tabii bir ithalatın bir ülkeden öteki ülkeye özellikle gıdayla ilgili girdiği zaman inanılmaz prosedürleri var. Ee, hatırlarsanız Rusya domatesle ilgili aylarca evet, uğraştırdı evet. bizi ee, hormon düzeyleriyle kimyasal madde düzenleri düzeyleriyle ilgili hı hı. Ee, dolayısıyla kendi sınırlarımızın çok iyi kontrol edilmesi altyapının oluşturulması gümrüklerde gelen etlerin analiz edileceği süre içerisinde tutulmasına imkan verecek altyapının oluşturulması gerekiyor ee, bu yapılamadı alelacele alındı bu kararlar ee, ve ülkeye çoğunlukla ı, hiçbir analiz yapılmadan ı, girdi. Ve daha sonra böyle olmayacağını gördüler. Bütün kontrolleri kaldırdılar. Maalesef. Hayda. Ee, bu inanılmaz bir şey. Hele bizim gibi bu işleri bilen, e, işin bilimsel anlamda riskini bilenler için. Evet. E, bu çok inanılmaz bir şey bir ülke için. Ama gelinen noktada e, zaten analiz edemeyeceklerdi. Zaten böyle bir, alt böyle bir imkanları evet. da yoktu diyorsunuz. E, meslektaşlarımız ifade ediyorlardı. Etler geldi koyacakları uygun alanlar yok. Hayda. Evet. E, yani biz ithalatı yaptıktan sonra sorunlarla başa çıkmanın yollarını araştırmaya başladık. Nitekim hiçbir denetim yapılmadan sokuluyor ve ona da şu e, ifade edilerek bir cevap oluşturmaya çalışılıyor. Zaten bu ülkeler Avrupa Birliği ülkeleri. Burada bütün ee, önlemler alınıyor. Bütün analizler yapılıyor. Ama bu bilimsel olarak hiç doğru değil. Ee, o etler taşındığı sırada da bir kontaminasyon olur. Değil mi? Evet. Deli dana gibi. Halk arasında deli dana evet. olarak bilinen deli inek hastalığı, BSE dediğimiz hastalıkla hı hı, hı. ilgili ülkemiz e, aslında bu hastalık açısından bulaşık değildi. Riskli değildi. Evet, Ama bu son, evet, bu son gelen e, kontrolsüz ürünlerden sonra bence Dünya Sağlık Örgütü bu işle ilgili olan diğer kurumlar bizi de risk grubuna zaten aldılar. Aldılar mı? Mutlaka, Tam onu soracaktım. Evet. Yani risk noktasında mıyız diye demek evet. ki o yani noktadayız. Asıl sıkıntı şu biz diyelim ki çok iyi bir yatırım yaptık geleceğe yönelik. Bugün işte bazı teşvikler veriliyor. Çok önemli altyapılar oluşturduk. Hayvancılığımızı ihracat yapabilecek düzeye getirdik. Ama ihracat yapmamızın önünde bazı şu anki ee, bazı e, alınan yanlış kararlardan dolayı önümüze engeller çıkaracaklar. Diyecekler ki siz örneğin BSA açısından bulaşıksınız. Biz sizden ihracat yapılmasına izin vermeyeceğiz. Aynen domatesli olduğu gibi. Evet. Ee, <gülüyor> Halbuki biz bu bulaşıklığı, bu hastalığı nereden aldık? Onlardan aldık. Onlardan Oradan aldık, girmiş yani. oldu. Ee, böyle düşünmeden planlama yapmadan e, ve bu işle ilgili olan bilimsel kurumların meslek odalarının görüşlerini almadan yapılan oldukça geleceğe yönelik riskli işler peki sevgili hocam o zaman bir de şeyi sorayım ben size madem bu et ithalatına girmişken bu ithal edilen etler bu kasaplık et dediğimiz o alana yansıyor mu yoksa daha çok yani su, et Haydi. entegre tesislerinde işte salam sosis evet. sucuk falan yapımında mı daha çok kullanılıyor? İşin diğer boyutu da o. Bunların yaklaşık %70'inin 80'inin et sanayinde kullanıldığını yani salam sucuk gibi pahalı ürünlerin evet. yapımında kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla hani fiyatların aşağı çekilmesiyle ilgili belki geçici bir rahatlama sağlayabilir o %20'lik 30'luk kısım ama aslında çok fazla e, yansımayacak sofralara ya da işte e, tüketicinin cebine bu daha çok bu et sanayiyle ilgili işletmelerin daha büyümesi için bence bir vesile olacak. O kadar yani. <gülüyor> evet. Yani halka yönelik bir fiyat ucuzlaması da yok. Ayrıca e, altını çizdiğiniz gibi bir risk de var. Evet. Niye? Gerekli analizlerin yapılmadığı için nasıl et geldiği konusunda da e, o mekanizmanın doğru çalışmadığını da evet. söylüyorsunuz. Evet. O zaman e, ben en azından siz bir sorumlu mevkidesiniz. Belki diyemezsiniz ama ben bir işte program yapımcısı olarak dinleyenlere aman bu aralar suçuk <gülüyor> salam ve sosis'e dikkat diyeyim. <gülüyor> ya tabii kırmızı etin bir de tabii çocukların beslen Önemli ayrı bir, bir önemi e, var. Tabii ayrı haklısınız. diğer etlere göre çok önemli bir e, etkisi var. E, dolayısıyla e, hani öyle bir ifade de geleceğe yönelik e, çocuklarımızın ya da gelecek nesillerin sağlığıyla ilgili bizi şüpheye düşürüyor, kaybede düşürüyor. Doğru, haklısınız. Hı. Onun için dedim zaten siz sorumlu mevkideki insanlar olarak <gülüyor> bazı lafları daha dikkatli evet. kullanmanız gerekir ama evet. ben burada <gülüyor> program yapımcısı rolündeyim ya şu vardı o rahatlıkla söyledim. Mutlaka e, evet. bebeklerimizin, çocuklarımızın da ete gereksinimi var pek tabii ki. Peki efendim, e, gelinen durum bu diyorsunuz. E, bir de tabii nerelerden, ben hatırlıyorum 1980'lere kadar e, çok ciddi et ithalatı yapabildi bir ülkeydik. E şimdi yani it ithal etmeyi bırakın. E kendimize et bulamıyoruz. Pardon ihraç eden i̇yi, yanlış iyi, kullandım evet, kusura et, bakmayın. Ha? İhraç eden ülkeydik. Şimdi e et, et it ithal ediyoruz ama bu et ithalatının da nedenleri işte aradaki o sermaye sınıfını güçlendirmek için kullanılıyor diye sözünü de ettiniz. Hı. Peki bu ülkedeki bu sorun nasıl ortadan kalkacak onunla ilgili önerileriniz görüşleriniz evet. değerlendirmeleriniz aslında vardır? oraya geçmeden önce Lütfen e, şu anki, şey varsa tabii şu anki sıkıntı e, belki geçici görünüyor Etle, et fiyatları bazı büyük marketlerde çok az düştü evet. e, ama bunun gelecekte bir etkisi olacak e, nasıl şu an gelen etlerle beraber içerideki üretici gittikçe zayıflıyor Rekabet hmm. edemiyor. Ya. Çünkü rekabet denk güçler arasında, tanımlama olarak denk güçler arasında yapılan bir yarıştır. Dışarıdaki güçlü sermayeyle güçlü altyapıyla gelen etler maalesef içerideki üreticinin belini büküyor. Besiciler ellerindeki sığırları, ellerindeki küçük başları çıkarıyorlar. Süt sığırlarını ellerinden çıkarıyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman Asıl bunun sonucu, asıl bizim korktuğumuz sonuç gelecekte biz dışarıya çok daha bağımlı olacağız. Çünkü içerideki üretimimizi biz baltalıyoruz alıyoruz. Şimdi hükümet bir taraftan teşvik veriyor. Özellikle son zamanlarda hani yıllardır söylediğimiz sıfır faizli uzun vadeli geriye ödemesi uzun vadeye yayılmış Yayın, olan evet. teşvikler verin diyorduk. Bununla ilgili belli adımlar attılar. Ama bir taraftan yatırım için siz teşvik vereceksiniz. Bir taraftan üreticiye bu imkanı tanıyacaksınız. Diğer taraftan da onun pazarını elinden alacaksınız. Pazarlayabileceği Ama yerlerle hı, ilgili kıstamalar yapacaksınız. Yani. İthalatla onu vuracaksınız. E bunun gelecekteki etkisi çok daha kat kat pahalı. Et tüketimi anlamına geliyor. Hayvancılığın büyük darbeler yemesi anlamına geliyor. Ve diğer bütün alanlarda olduğu gibi hayvancılıkta da dışa bağımlılığımızı getiriyor e peki sevgili hocam burada araya gireyim yani işte hayvancılığımızı kalkındırmak ve var olan sorunu çözmek adına günlük anlık palyatif tedbirler uygulanıyor ama bunun sonrasında dediğiniz gibi yani işte siyasi iktidarlara bakıyorsunuz işte ülkedeki hayvancılığı yeniden belli bir noktaya getirmek lazım söylemleri de var evet. ama bu bu söylemlerle bu yapılanlar çok birbirine denk düşmüyor dediğiniz gibi daha, çok daha kötü noktalara gideceğiz evet. tamamen çelişiyor ben zannediyorum yetkili kurumlarda bulunan insan İnsanların da bu konuda en azından bizim kadar bilgisi vardır. Görüyorlar. De, Yıllardır içinde olan bürokratlar var. Siyasiler var. E, dolayısıyla e, belli noktaların taziğiyle alınan bazı kararlar bunlar. E, ama sonuçları çok vahim olacak. O zaman size de gözüküyor ki bu işlerde mesela ilaç alanında da ciddi bir tekerleşme ve yoğunlaşma yaşanıyor. Yani Türkiye'deki ilaç sanayine baktığınızda artık çok uluslu ilaç evet. sermayesi aşağı yukarı pazarın %80'ine yakınlı denetler duruma geldi. Bu alanda da çok büyük bir sermaye grubunun tekelleşme ve yoğunlaşması var mı? Söz konusu evet. mu? Öyle gibi gözüküyor ee, sözlerinizde. E, tamamen ona paralel olarak bu alanda da aynı şeyler yürüyor. Özellikle büyük işletmeler ki bu büyük diğer alanlarda faaliyet gösteren büyük firmalar artık girmeye başladı gıdayla ilgili alanlara. E, bu işletmeler giderek bütün arzı ellerine aldılar, üretim evet. ellerine aldılar. Hatta zaman zaman geçenlerde bir panelde bir üretici birliği temsilcisiyle bir aradaydık. Bundan 3-4 sene önce adını vermedi bir büyük firma. Trakya'da bulunan bütün buzağları iyi paralara topladı. Elimizden aldı dedi. Aa. Üretici de tabi buzağası para ettiği için bunları sevinerek veriyor. Ama onun bir de sonucu var. Şu an Onların elinde bir damızlık ve besi sto oluştu, istedikleri gibi yönlendirebilirler. Ama küçük ve orta ölçekli üreticinin işletmelerin elinde maalesef bu kaynak alındı. Ee, aslında zaten bütün sıkıntı burada. Yani birbirine bağlantılı olarak e, giderek büyüyen bir sorun. Küçük ve orta ölçekli işletmeler yok olduğu sürece büyük şehirlere göç ettikleri sürece bu insanlar bir taraftan Büyük şehirlerde bazı problemler oluyor. Onlar sonuçta beslenecekler. Buradaki fiyatlar artıyor. Bir taraftan da o kaynağında bazı eksiklikler, üretimle ilgili eksiklikler meydana geldiği için evet. fiyatlar elbette ona bağlı olarak yükselecektir. Yani anlıyorum ki kapitalizmin kuralları her alanda olduğu gibi sizin alanda da işlemeye evet, devam evet. ediyor. Evet. Özellikle gıda ile ilgili tabi daha acımasız işleyecek önümüzdeki yıllarda evet. kaynaklar kısıtlı olduğu sürece. Peki işte buzağıdan falan bahsettiniz. Buzağıyla süt arasında bir ikili bir ilişkiden söz edilir genellikle. Evet. Bunu da biraz değinirseniz bu da sanıyorum var olan sorunların evet. ana kaynaklarından bir tanesi. Şimdi hep süt sanki ayrı bir şeymiş gibi dur, Halbuki bugünki, paralel değil evet, mi? Evet. bugünkü et fiyatlarının yükselmesi. Geçmişte de aynı şeyler oldu. Biraz da süte bağlı. Şimdi e, üretici devamlı gelirini, e, sürdürülebilir gelirini sütten hı hı, elde eder. Yani, Onunla evet. ayakta durur. Dolayısıyla eğer bunu elinden alırsanız, girdiler artarsa, o maliyetine bile sütü satamazsa elindeki e, anneyi çıkarır. Anne yani ediş. süt veren ya, evet. materyalini elinden çıkarır. E, nitekim hı. benzeri bir örnek yaşadık 2007'de. Tam da bu anlattıklarımız oldu. Süt fiyatları ee, bir evet. darboğaza girdi. Ee, dolayısıyla üreticiler oldukça büyük oranda e, anaç sığırlarını elden sığırlarını çıkardılar. Yaklaşık olarak bin, bin 200, 1 milyon, 1 milyon 200 binden bahsediliyor. Çok ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Eğer bugün ülkemizde sığır varlığını e, işte %10'u falan gibi bir rakama denk geliyor bu. Şimdi e, 1 milyon anneden elde edilecek yavrular yaklaşık 1 milyon tane evet. diye hesaplanır. Bunların yarısı da erkek olarak düşünülürse üreticiler şöyle yapıyor dişi damızlık olarak ayırıyor. Ayırıyor değil mi? Evet. Erkeği de besi sığırı olarak besliyor. Evet. Yani onu bugün et olmak üzere, sofralarımıza gelen eti üretmek üzere büyütüyor ya da işte elden çıkarıyor. İşletmeler bunları et olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla Yaklaşık olarak 1 milyon hayvanın yavrusu 500 tane erkek buzağı olduğunda bu iyi bir rakam yapıyor et evet. üretimi evet. açısından. Bunu da o 1 milyon hayvan 2007-2009 arasında kasaba gönderildiğinde bu kaynağı da yok ettik. Yani ya. 500 bin buzağı da yok etmiş olduk. E, o da bugünkü fiyatların yükselmesinde önemli bir etken evet. olarak e, geliyor. Ve zaman zaman benzeri olaylar geçmişte de yaşandı. Bunlar hep uyarıldı. Ee, bu işle ilgili olan bilim adamları, meslek odaları ilgili olan yetkilileri uyardılar ama maalesef aynı şeyi devam ettiriyoruz, yaşıyoruz. Peki efendim, yani o soruma gelmeden evvel işte bunu nasıl çözeriz noktasına gelmeden evvel konuyla ilgili sizin aktarmak isteyeceğiniz başka bir şey yoksa yavaş yavaş o tarafa doğru geçelim evet. istersiniz. Nasıl havuz edersiniz? Geçebiliriz aslında çözüm noktasına. Evet. Bir sorun var ortada ve çok ciddi bir sorun. Evet. Bunu en azından düzlüğe nasıl çıkartırız? Bu konuda yetkili birimlerden bir tanesi olarak veteriner hekimler nasıl bir öngörü sunuyorlar efendim? Evet. Bir kere kaç ayağı var bunun. Bir tanesi teşkilat yapılanması dediğimiz bir sektörün ayakta tut, durması için bir sektörün gelişmesi için e, resmi kurumlar içerisinde var olması gereken bir teşkilat bugün yok. Veteriner Teşkilatı yok. Evet. 1980'den sonra yine 84-85'lerde e, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü vardı. E, bu maalesef biraz önce bahsettiğim gibi reorganizasyon adı altında bunlar dağıtıldı. Evet. Başka kurumlara paylaştırdı. Bugün işte il ve ilçelerde il ve ilçe tarım müdürlükleri var. Burada müdürlükler var, daire başkanlıklar vesaire var. Ama merkezi bir yapılanma yok. Yani hızlı hareket edebilen e, gelişmelere ayak uydurabilen işte böyle bir krizde ağırlığını ortaya koyabilen bir teşkilatlanma yok maalesef ülkemizde. Evet. E, zaten Avrupa Birliği de bu uyum e, mevzuatısa uyum çerçevesinde bunlarla ilgili bazı talepleri var. Öyle mi? E, evet. Bunları yerine getirmesi gerekiyor ülkemizin. Bir kere böyle bir teşkilatla bu, ilgili evet, bir sorun asli var. Asli görevi bu iş olan bir teşkilat maalesef yok. Yok. Ee, bu önemli bir nokta. Doğru. Diğer önemli bir nokta, meralarımız e, önemli oranda azaldı. Yine 1900 40 ile 50 yıllara göre 5'te 4 oranında mera e, harabiyeti var. Ortadan kaldırılan meralar var. Bunlar tarıma, bitkisel tarıma ayrıldı. Dolayısıyla hayvancılık bir anlamda merayla gelişen, ona bağlı olan bir alan. Burada da büyük sıkıntılar meydana geldi. Diğer taraftan sözde sanayileşme adı altında tabii biraz özendirmeyle ilgili köylerden kentlere göçler oldu. Göçler. Aile tipi işletmelerin çoğu ortadan kalktı. Yine güvenlik sorunlarıyla ilgili uzun zamandır süren olaylar yüzünden köyden kente göçler meydana geldi. Doğu ee, ve Güneydoğu'da Aybancı'nın güneydoğu. azalmasının ana nedenlerinden biri evet. de bu değil mi efendim? Bu evet. da çok önemli. Evet. Diğer önemli bir nokta örgütlülük. Ee, çok fazla ülkemizde özellikle 12 Eylül'den sonra dağıtılan, Maalesef. buraya da yansıyan Yansıdı, bir tarafı mi? var. Ee, kooperatifler tam olarak etkin değil. Üretimden Tüketime kadar, pazarlamaya kadar, tüketime kadar bütün aşamaları kontrol edebilecek, üreticinin lehine bunu sonlandırabilecek yapılanmalar oluşturulmadı. Dolayısıyla bu da nihai ürüne inanılmaz bir şekilde aks ediyor, görüyoruz günümüzde. Evet. Bütün bunları düşündüğümüzde demek ki öncelikle teşkilat yapısı, tabii desteklemeler, üretime yönelik desteklemelerin sağlanması, Üretici birliklerinin güçlendirilmesi özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülkemiz için çok evet. önemli bu. Belki ileriki yıllarda bu büyük işletmelere doğru gidebilir ama mevcut durumda en uygun model olan... En küçük azından var olanları yok etmek değil, onları evet. daha e, yukarıya taşıyabilmek değil mi? Onları ıslah ederek evet. E, evet. daha iyi noktalara götürebiliriz. Ee, bunun için aslında hani yeni bir model yaratmaya, e, hadi oturup çalışalım demeye gerek yok. Bu konuda çok başarılı olmuş ülkeler var. Ee, bir tanesi Hollanda, sürekli olarak aslında yetkililer gidip geliyor, orada inceliyorlar modelleri. Ama nedense bunu kendi sistemimize e, entegre etme noktasında ya da biz onlara entegre olma noktamızda, bir sıkıntı ortaya çıkıyor ve giderek artan bir sıkıntı bu. Yani her gün daha da böyle makas açılıyor, her gün daha da onlarla aramızdaki mesafe büyüyor. Şimdi e, hep aslında benim anlayamadığım şu, bizim geleneksel olarak en avantajlı olduğumuz sektörlerden bir tanesi hayvancılıktır ve tarımdır, bitkisel tarımdır. İyi mi? Evet. Bunu zaten hep yapmışız. Sadece eksik olan bizim bunu modernize etmemizdir gerek devletin ayıracağı kaynaklarla gerekse eğitimle bunu modernize etmemizdir. En kolay da böyle kalkınma söz konusu olabilir. Onunla ilgili de bir birikim var zaten Türkiye'de. Tabii. Yani değil mi? Bu işi bilen sizler zaten bu konuda. Hem öyle hem de halkımız da yani üretici de bu konuda. Evet. Şöyle diyebilirim. Yani neredeyse genetik olarak o materyal zaten var. Var. Evet, üreticinin doğru, içerisinde. Doğru. Çünkü hep bununla geçirilmiş. Atamızdan, şey. köklerimizden gelen tabii bir tarım evet. hayvancılık şeysi var. Evet. Doğru. Ama onu en iyi şekilde maalesef kullanamıyoruz teşvikler noktasında üretime yönelik teşvikler özellikle artırılmalı o üretime yönelik takip de edilmeli yani hı hı. denetim çok önemli hayvanların özellikle kayıt altına alınması sığır türü koyun keçi gibi hayvanların kayıt altına alınması bunların takip edilmesi gerekiyor. Bütün bunlar bir düzen içerisinde yapıldığında çok çok zor bir şey değil bu esasında. Bütün bu konuda uzmanlar aynı şeyi söylüyor. 3-5 sene içerisinde Türkiye gerçekten üretimi hayvancılık anlamında çok iyi noktalarda olan dışarıya ihracat yapabilecek bir ülke haline gelmesi gelmemesi için hiçbir neden göremiyoruz. Göremiyoruz. Evet. Peki. Sevgili hocam o zaman size bir nefes arası verelim, mola verelim, bir müzik arası yapalım. E, konuşmamıza ikinci turda da devam tamam, edeceğiz. Tamam teşekkür ederim. Salınır da derdimi bilmez Dumanım savurur halimi görmez Kan doları yüreğim, gözyaşım Satırını tutup vermişsin trene adını unutup uyarım yazmışsın iki satır mektup vermişsin trene adını unutup. unutup kara tren gecikir, belki hiç gelmez dağlarda. der Saburur halimi görmez, kandollar yüreğim, göz yaşım dinmez, karatilim geçirir belki hiç gelmez, dağlarda salınıda derdimi bilmez, dumanı savurur halimi görmez, kandollar yüreğim, göz yaşım dinmez. Karaen geci ki belki hiç gelmez dağlarda sanını da deimi bilmez dumanın savvudu halimi görmez kan dolı yüreğim göz yaşım dinmez Karaattien geci ki belki hiç gelmez alarda salını Evet ayda bir devam ediyor ikinci turdayız ve konumuz Türkiye'deki hayvancılık var olan sorunları ve et fiyatları, et sorunları ve yavaş yavaş da artık bu ay Kurban Bayramı'nın olduğu bir dönem. kurbanlıklarla ilgili de aklımıza gelenleri sevgili konuğumla paylaşacağız efendim. Evet. Değerli konuğum İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Aslan. Sayın Aslan'la ilk turda hayvancılığın sorunlarını bir durum değerlendirmesi, bir durum tespiti yaptık. O sorunlara değindik. O sorunların nasıl aşılacağı konusunda da Sayın Aslan aslında Amerika'yı yeniden keşfetmenin gereği yok. Bunlar bilinen şeyler. Teşkilatlanmayı doğru dürüst yapacağız. Bu konuda örgütleneceğiz. Mera ıslahının yapıldıktan sonra planla programlı bu işler yapılırsa var olan sorunlar çözülür dedi. Değil mi sevgili başkanım? Evet. Eksik bir yer bıraktın mı? Yok. O bu, yok. Şu Temel olarak kadar. bunlar. Evet. Şimdi isterseniz buradan yavaş yavaş e, kurbana doğru gideceğiz ama oraya gitmeden evvel ben şeyi merak ettim. E, bizim kendi yerli sığırlarımızın kalitesi, üretime yönelik performansları nasıldır? Hı hı. Dışarıdan işte Hollanda'dan falan pek çok şey gelir. Çok daha verimlidir derler ama bununla ilgili değerlendirme evet. de almak isterim. Aslında kendi yerli ırklarımızın avantajları da var Dezavantajları var Üretim noktasında dezavantajları var Örneğin süt üretimiyle ilgili daha e, az verimleri vardır ama e, Diğer dışarıdan gelen hayvanlara göre de şöyle avantajları vardır Dayanıklıdır Bu, ülkenin, dayanıklıdır? bu ülkenin şartlarına, alışın, iklimine alışık oldukları için e, Ekonomik olarak giderleri Örneğin ilaç gideri, hastalıkla ilgili Ve e, doğum anomalileri dediğimiz işte e, Yavru atma vesaire daha az görülür kendi ırklarımızı hiç aslında önemsemiyoruz. Kendi ırklarımızı dışarıdan getirdiğimiz bu ırklarla melezleyerek daha verimi yüksek, dayanıklığı fazla ırklar elde edebiliriz. Bunu zaman Böyle bir şey yapılıyor mu efendim? Evet. Böyle zamanda aslında mı? çok güzel çalışmalar yapılmış. Özellikle Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllardan itibaren başlayarak sahada suni tohumlama yapılmış. Melezlemeler yapılmış. Oldukça planlı e, bazı çalışmalar yapılmış. E, maalesef e, son yıllarda e, bu konuda çok fazla bir çalışma yok. E, yapılanlar e, çok denetim altında değil. E, ve kayıt sistemi yeni yeni kurulmaya başlandı. Özellikle son bir 5-6 yıldır e, yapılan sönü tohumlama sayısı, bunlardan elde edilen yavru sayısı vesaire yeni yeni gelişmeler ortaya çıkıyor ama Hiçbir şekilde bizim kendi genetik materyalimizi dışlamamamız gerekiyor çünkü her bölgeye göre çok binlerce yıl içerisinde onlar gelişmiştir, oraya adapte olmuştur. Dolayısıyla başka bir bölgeden gelecek yeni canlı materyallerin bu bölgelere adapte olabilmeleri de yine böyle böyle belki yüz binlerce yıl Alacaktır. Alacaktır diyorsunuz. Peki geçenlerde tesadüf bir televizyon kanalında yine bu sorunlarla ilgili bir yetkili sonuyordu, söylüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir engel var mı? Damızlık hayvanların gelmesiyle ilgili Avrupa Birliği ülkelerinden bunu ithal etmek yasakmış. Yani Amerika veya işte okyanus ötesinden falan Hı. gibi onların da maliyetlerinin çok fazla olduğunu söylüyordu yetkili. Ama bilmiyorum. E, e Bugün için böyle bir karar almak çok kolay aslında. Damızlık yasak, damızlık ithali yasak değil aslında. Bunlar belli sayıda getirilmesi gerekiyor. Tabi burada bizim önerdiğimiz gebe damızlıkların, gebe düvelerin ithal evet. edilmesi. Hem genç hem de gebe olan. Gebe Dolayısıyla olur. iki materyali, iki canlıya bir arada ithal etmiş olacağız. Yalnız burada da çok iyi seçerek, çok iyi denetim yaparak kendi yerinde öyle almak gerekiyor. Çünkü hiçbir ülke en iyi damızlıklarını bir başka, bir başka ülkeye, ülkeye vermez. En değil, iyi evet. paraları verseniz bile. Ya, evet. Bu fiyat politikasıyla ilgili bir şey değil. Kendi damızlıklarını kendi ülkesinde en iyisini tutmak ister. Dolayısıyla bu noktada da çok seçici olmak gerekiyor. Hayır, o konuda bizim gibi böyle pervasız olan ülkeler varsa oradan alalım diyecektim. onu <gülüyor> için etmiyorum. aklıma geldi birden. Hiç zannetmiyorum. Evet. Peki efendim. O zaman yavaş yavaş kurbana geçelim. İşte önümüzdeki sanıyorum salı günü kurban evet. bayramı ve bugünlerden itibaren de sanıyorum ekonomik durumu müsait olan işte dini inancı gereği kurban kesmek isteyen Dinleyenlerde de olacaktır. Evet. Ee, kurban kesimlerinde başlıca sorunlar nedir? Hı. Nelere dikkat etmemiz lazım? İsterseniz oradan başlayalım. Evet. Yavaş yavaş. Şimdi e, ülkede Hı. özellikle bu kurban bayramı e, ve tabi diğer zamanlarda da kesimler yapılıyor. Bunlar da içine kalmak lazım. Lütfen hepsini lazım. genel bir şey. e, maalesef kontrolsüz kesim yapılıyor. Yani denetimsiz kesim yapılıyor. Birçok açıdan sorun oluşturuyor. Bir kere işte medyadan izlediğimiz her zaman yaklaşık son 5-6 yılda da çok fazlasıyla böyle şahit olduğumuz o kanlı görüntüler onların sonuçları oradaki bulaşıklık öyle bir düzeye geliyor ki tamamen denetim dışı veteriner hekimin denetimi dışında bir noktaya geliyor ve birçok hastalık aslında o anda bulaşıyor yani biz kurban bayramı iyi bir şeye belki vesile olur diyoruz ama sonuçlarıyla maalesef o düşündüğümüz şekilde olmuyor çok daha kötü şeylere vesile oluyor ee, eğer denetimle ilgili boşluklar doldurulmazsa kesimler belli noktalarda toplanmazsa giderek e, artan hayvan hastalıkları bunlara biz zoonoz diyoruz hayvandan insana hı hı, bulaşabilen insana yaklaşık 250 e, hastalık var bunlar e, hayvan hareketleri de ülke içerisinde arttığı için Artık biliyorsunuz yurt dışından da ithal ediliyor kurbanlıklar. Ülke dışından da içeriye giriyor. Maalesef bu dönemlerde kaçak olarak da çok fazla hayvan giriyor. Bu hayvan hareketleriyle bile beraber hayvan hastalıkları da maalesef çok fazla evet. dolaşıyor. Ee, ve en büyük risk burada ortaya çıkıyor. Yine ekonomik anlamda riskler var. Ee, ehil olmayan kişilerin kurban. E, kesmeleriyle ilgili gerek kendi sağlıklarıyla ilgili gerekse deri ve benzeri kayıplarla ilgili e, bazı sorunlar Peki, var. Bu kesimler sırasında denetim yapılabiliyor mu? E, evet. Aslında en büyük sorun o. Ben rakamlarla isterseniz onu gene lütfen, ifade edeyim sevindim. Anlaşılabilmesi için yaklaşık olarak ülkede 25 buçuk üç milyon hayvan kesiliyor büyük baş ve küçük baş olmak üzere kurban bayramlarında bunun 250-300 bini İstanbul'da kesiliyor. İstanbul'da bu 250-300 bin hayvan kesildiğinde her birinin ayrı ayrı kesildikten kesilmeden önce ve kesildikten sonra muhane edilmesi gerekiyor. Yani bir veteriner hekim gözetiminde hasta olan hayvanların ayrılması gerekiyor, kesilmemesi gerekiyor. Kesildikten sonra iç organları muhane edildiğinde hasta olduğu anlaşılan hayvanların da imha edilmesi gerekiyor ya da şartlı tüketim dediğimiz örneğin kavurma yapılarak vesaire tüketilmesi gerekiyor. Ama şimdi biraz önce verdiğimiz rakama gelirsek 250-300 bin civarında bir hayvan söz konusu. Bu dönemde görevlendirilen veteriner hekim sayısı İstanbul'da 300-400 civarındadır. Bunu geçmez. Şimdi ben bir böldüm rakamı basit olarak 250 bini bu işte 250-300 ya da 400 yaklaşık 750-800 hayvan düşüyor veteriner hekim başına imkanı var mı? Mümkün değil. Şöyle mümkün değil. Bir kere bütün hayvanlar üç güne bölünerek bölünerek e, işte uygun bir şekilde kesilmiyor. Özellikle son gün daha fazla yükleniliyor. E, bir veteriner hekimin aynı anda onlarca yüzlerce hayvanı muayene etmesi gibi bir durum çıkıyor ortaya ki mümkün değil. Bunu ancak bizim gibi ülkelerde başarırız. İşte evet. öylesine. <gülüyor> Kurban kesildiği zaman maalesef o kesen e, kasapların gerek kendileri gerekse o bıçaklar sürekli olarak bulaşık hale geliyor. Evet. Yani bir hayvanı kestikten sonra hemen ötekine geçiyor. Kesiliyor. Bu arada bir dezenfeksiyon söz konusu değil. Hasta mıdır değil midir? Eğer hastaysa o aletlerin kullanılmaması lazım. Başka aletlerin kullanılması lazım. Buna da veteriner hekimin karar vermesi lazım. Ama bütün bu aşamalar maalesef atlanıyor. Ve dolayısıyla biraz önce söylediğimde başta tüberküloz olmak üzere e, kistidatik dediğimiz e, ve benzeri birçok brussella e, ve başka birçok hastalık maalesef gerek o bulaşmayla temasla gerekse atıkların sulara karışmasıyla sürekli olarak bir e, artış söz konusu oluyor. Yani denetim aslında neredeyse Yok, ki, hiç ki. yapılmıyor. Yok. Evet. Peki atıklar deyince bu atıkları nasıl bertaraf ediliyor? Bununla ilgili de Hı -hı. Ee, şimdi mevzuata göre belediyelerin atık toplama araçları var. Bunların kurban alanlarında hazır olması gerekiyor. Atıkların direkt olarak o araçlarla uygun bir şekilde götürülüp imha edilmesi gerekiyor. Ee, kalan alanların da dezenfektanlarla yıkanması gerekiyor kesim yapılan yerlerin. Eğer uygun bir dezenfektan yoksa bildiğimiz çamaşır suyu çamaşır e, kullan, mu? Evet, evet. kullanılabilir o belli oranda sulandırılarak 5'e 1 oranda beşe sulandırılarak bir. kullanılabilir bu atıklar e, tabi eğer toplu bir kesim yapılıyorsa toplanması söz konusu evet, evet. ama bildiğiniz gibi herkes evin önünde sokakta bu kesimleri yapıyor e, tek tek oralardan atıkların toplanması gibi bir şey söz konusu değil daha da kötüsü bu iç organları e, işkembeyi vesaire de, değerlendirmek için Hemen biliyorsunuz orada açıyorlar. içeriğini boşaltıp e, doku kısmını alıyorlar. O içeriğin içerisinde de oldukça fazla bakteri söz konusu. Bunların yayılması da söz konusu. O nedenle mutlaka toplu kesim yerlerinde yapılması gerekiyor. Hiçbir şekilde cadde ve sokaklarda, evlerin bahçelerinde bir kesime imkan vermemek gerekiyor. Bunun cezaları da var. E, caydırıcı cezaları da var. Ama uygulamak önemli. E, i̇şte siz kanunları esnettiğiniz zaman 3 gün için uygulamazsanız sonuç olarak bunlar daha büyük risklerle, daha büyük ekonomik kayıplarla doğru. insan sağlığı açısından daha büyük risklerle maalesef bayramdan sonraki günlere yayılmak üzere bize geri geliyor. Sevil hocam buraya gelmeden yani odamıza gelmeden eve, programa gelmeden eve bunda ilgili bir yan esnaf arkadaşım şunu dedi işte bir toplu bir merkeze götürmek için bir talebi olmuş ama ona demişler ki sıraya gireceksin hı hı. hatta o gün olmaz ertesi günü ancak kesebiliriz gibi tabi vatandaşın da yani bu 3 günlük sürede işte eğer hayvanını aldıysa ilk gün kesip bu işleriden bir evet, an evvel evet. <gülüyor> üstünden atmayı da istiyor bununla ilgili ya merkezleri çoğaltmak lazım yoksa bu işte mahalle aralarında evin bahçesinde kesimleri önleyemeyiz gibi geliyor siz ne dersiniz evet, aslında... gerçi medyanın son yıllarda biraz duyarlılık o vahşi görüntüleri sergilemesi nedeniyle bir parça bir denetimle ilgili denetimi alması gereken yerler nispeten evet. işi biraz daha sıkı tutmaya çabaladılar ama neticede tam %100 bir başarının da imkanı yok gibi geliyor birçok proje sunuldu aslında ilgili kurumlara, etkili kurumlara odamız tarafından da sunulan Aslında projeler. imkanı var değil mi? Var yapılabilir. Yani yapılamayacak tabii. bir şey değil. Ee, ve hani bu bir ekonomik yükü de olmaz bunun. Çünkü o kurulan yerler bu kurban bayramları dışında da kullanılabilir. Evet. Tabii normal biliyorsunuz yıl içerisinde de insanlar Kurban doğru, kesiyorlar. Doğru, Bunu kurban bayramına ya, bağlı olmaksızın. Adaklar oluyor. Adaklar, oluyor, evet. oluyor. Ben pek e, Birçok e, zaman bu kesimler söz konusu olabiliyor. Artı buraları başka amaçlarla da değerlendirebilirler. E, ne bileyim hayvansal atıkların e, başka ürünlere dönüştürüldüğü alanlar olabilir. Evet, evet. E, büyük organizasyonların yapıldığı alanlara dönüştürülebilir. E, bu tip yapılacak yerlerde hiçbir zaman ekonomik anlamda ben bir e, yük olacağını düşünmüyorum Ama e, Büyük organizasyonlar gerçekten 300 bin hayvanı 3 gün içerisinde kesmek Şehrin iki yakasında Tamamen şehir dışında olmak üzere Bunları yapılandırmak lazım e, Görevleri çok iyi taksim etmek lazım Bütün kurumlardan Faydalanmak lazım Bugün kurban hizmetleri müftülüğün noktasında gelişiyor. Meslek odalarıyla ilgili burada görev alan kimse yok maalesef. Tam burada araya gireyim. Sanıyorum İl Kurban Hizmetleri Kurulu diye bir kurul varmış. Evet, evet. Bunu özel sohbetimizde söylediniz. Burada da veteriner hekimler görevde maalesef, değiller. Böyle bir şey olabilir. İşte valilikten var, müftülükten var, birçok kurumdan var ama meslek odalarından, veteriner hekimlerden burada görevli olan resmi olarak kimse yok. Ancak hizmet alınan Meslek grubu olarak görülüyor ama biraz önce de söylediğim gibi 300 bin hayvana 300 veteriner hekim siz e, görevlendirirseniz zaten pratik olarak bunun mümkünü yok. Yani o veteriner hekim o görevini yapamaz. E, bununla ilgili geçmiş dönemde meslektaşlarımız sıkıntı yaşadılar. Bir noktadan sonra evet. görevi bırakan meslektaşlarımız oldu bununla ilgili görev talep edenler. Evet. peki efendim e, yavaş yavaş sohbetimizin sonuna geliyoruz şimdi aklıma hemen şey geldi bu yeni bir konu gerçi bir miktarda itiraf edeyim TEO'yu siz verdiniz hı hı. E, bu hayvanların e, gıdalarıyla ilgili de ee, sanıyorum ile yani evet, genetik evet. şifreleri oynanmış e, ürünlerin girebileceği konusunda bir tehlikeden söz evet. ettiniz. Bunu lütfen biraz açmanızı istiyorum. Ayrıca bu ilk yeni bir konuymuş. Bunu bu programda açtığınız için de özellikle teşekkür ediyorum. Evet. <gülüyor> program ayrıcalığı da oldu sayenizde. Buyurun. Ee, gelirken bir meslektaşımız <gülüyor> aradı. Başka bir konuyla ilgili. Ülkeye kedi köpek mamalarının sokulmasıyla ilgili. İlginç. Ee, burada kullanılan ham maddelerin içerisinde GDO'lu e, maddelerin sıfır olması isteniyor. Şimdi Aslında par hani pardon bunu lütfen iyice açmanızı istiyorum. Çünkü hmm. iki tane köpeği olan bir şahsiyet karşınızda. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki evet, iki köpeğim var ee, ve de köpek mamalarıyla da besliyorum. Evet. Bunların içinde de bunlar var mıdır lütfen? Onlar, o konuyla da ilgili bilgi ver. Evet, sevindir. Tabii geçmişte farklı uygulamalar yapıldı. GDO ile ilgili alınan, e, çıkarılan yönetmeliklerde artık sıfır olması isteniyor. Ham olarak hmm. yem üretiminde kullanılan ham maddenin sıfır GD olması isteniyor. Evet. Hani biz duruş olarak gerek meslek odası olarak gerekse işte hekim olarak elbette bundan yanayız. Mümkün S olduğunca özellikle, özellikle, özellikle bebek mamalarında falan kullanılmasından yana değiliz. Ee, ancak bir taraftan böyle bir alınmış karar var, diğer taraftan da şimdi kurban ithalatı yapıyoruz. Evet. Biz bu hayvanlar yurt dışından geliyor ve bunlar hmm. e, acaba acaba diyorum. Kullanılan yemler GDO'lu mu? Örneğin soya mısır ve mısır küspesi bunlarla ilgili bir çok ham madde kullanılıyor yemle ilgili. Bunlar kullanılıyor mu? Bunların sindirimde dokulara geçtiği biliniyor artık DNA parçacıklarının. Acaba biz böyle bir kontaminasyon sağlıyor muyuz ülkemize? Bir taraftan sıfır diyoruz. Evet. Ee, bununla ilgili yönetmelik çıkarıyoruz. Ama bir taraftan, taraftan da kontrol, denetimsiz evet. denetimsiz olarak karkas ve canlı hayvan biz ülkemizi sokuyoruz. Bu aslında birbirleriyle çelişen e, bir durum değil midir? Yetkililere buradan sormak lazım. Buradan sormak lazım. Evet. evet. Bununla ilgili ama böyle bir şüphenin altını çiziyorsunuz. Ve mutlaka, şey, evet. Çok dikkat edilmeli. E, test edilmeli, analiz edilmeli bence. Peki sevgili başkanım, e, yani benim dağarcığımdaki soruların hepsine eksik olmayan çok şeffaf çok yalın cevapları verdiniz ee, ama programımız bitmek üzere çok az bir zamanımız evet. kaldı benim değinmediğim ama sizin e, ifade etmekle arzu ettiğiniz evet Ya aslında varsa, herkesin buyurun. herkesin gönlünden geçen işte özellikle kurban bayramı için e, tabi hayvancılık politikalarını konuştuk onları bir tarafa bıraktık kurban bayramı için önümüzdeki birkaç gün içerisinde olacağı için gönümüzden geçen o görüntülerin dışında daha sağlıklı veteriner hekim kontrolünde yapılan kesimler sağlıklı dağıtımın yapıldığı e, özellikle medyada çocuklarımızı dehşet ver etkileyen dehşet verici görüntülerden uzak, uzak bir bayram bir kurban bayramı olsun istiyoruz biz hekim olarak toplum sağlığını düşünen insanlar olarak evet. o atıkların iyi yönetilmesi atık yönetimin iyi yapılması gerektiğini söylüyoruz e, bunun dışında benim bireysel olarak Gözlemlediğim son 5-6 sene içerisinde belli bir azalmanın olduğu eski oranla eski bir, azalmanın, bir azalmanın olduğu ama bununla yetinmemek gerektiğini düşünüyorum. Daha iyisini talep etip yaratmak gerekir diyorsunuz. Evet, evet. Peki sevgili başkanım çok teşekkür ediyorum programıma geldiniz. Evet sevgili dinleyenler bu ayki ayda bir de burada bitiyor. Konumuz Türkiye'deki hayvancılık sorunları ve çözüm önerileri. Ayrıca kurbanla ilgili de kesiminden tutun denetlemesine kadar her alanıyla ilgili söz ettik. Konum ve Vete İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Profesör Doktor Murat Asland'ı. kendisine birkaç daha teşekkür ediyorum. Bir sonraki ayda bir de görüşmek üzere de e, herkese sevgi ve saygılarımı tekrar iletiyorum efendim. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Ayda bir. Hazırlayan ve sunan Eczacı Mustafa Turunç.